Gerisi kendi yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben Demokan. Gelelim ikinci filmimize Chronicles of Riddick. Oo, neresinden başlasam şimdi? İşte mesela. en seven bir şöyle bir genel bir şey yapsın. Şimdi e, ilk filmde düştüğü gezegenden kurtulalı aradan beş sene geçmiş. Riddick bir şekilde Ceki ve imamı Mekke'ye yollayıp, Yeni Mekke'ye yollayıp kendisi de peşindekiler onlara zarar vermesin diye dolaşıp duruyor. Tabii hala aranır vaziyette. Başında gittikçe artan bir ödül var. Evet, <gülüyor> Her seferinde artıyor bu ödül. Avlanıyor ve yani avcıları öldürdükçe ödül artıyor anladığım kadarıyla. Mörko öldürerek artık <gülüyor> yaşıyor. Filmin açılışında gene bu kaçışta neyse bunları atlatmayı başarıyor. Atlıyor işte New Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Helium Prime'a doğru yola çıkıyor. Peşinden kimin geldiğini bilmiyor. Bir şey var ama onu, süre, onu çok isteyen biri var ama kim olduğunu öğrenmek için imama doğru yola çıkıyor. Çünkü bir söylediği o var nereye gidiliyor olabileceğine evet. dair. Fakat tabii bu 5 sene içinde çok fazla anladığım kadarıyla hani o sistemde neler oluyor neler bitiyor pek haberdar değil. Bu arada sistemden sistem sistem dolaşıp işte o sistemler içinde gezegenleri yok eden... Oradaki insanları ya çeviren ya da çevrilemeyenleri veya itiraz edenleri karşı koyanları öldüren bir ırk var. Bu ırk kendilerine necromonger diyor. Şimdi ben bunu iki şekilde düşündüm emin olamadım size de söyleyeyim istiyorum. Şimdi nekromonger deyince monger kelimesini ayrı alırsak bir tacir olarak hı hı. ölüm taciri gibi bir anlam alıyorum. Bir yandan da ama War monger gibi bir kelime var İngilizce'de. Bu da ölüm kışkırtan gibi bir yere, savaş kışkırtıcısı, ölüm kışkırtıcısı gibi bir başka, ikinci bir anlama geliyor. Hepsi bir arada da olabilir. Bence ikinci çok cuk oturur gibi geliyor bana. monger bir yerden bir yere bir şey getirmek değil. Aslında olmasına sebebiyet veren böyle hani provokatif manada bir şeyler yapan. Bir de zaten uçuran. teşvik ediyor. Yani şey yapıyor hani buyur gel işte sen öleceksin. Ne çok ciddi bir şekilde Müslümanları ve hem İslamın ilk yüzyılındaki... İslam İmparatorluğu'nun kurulma, devleti değil İmparatorluğu'ndan bahsediyorum, kurulma seferlerini ve fetihleri. Hem de daha sonra da bu Osmanlı'yla ve Türklerle, bizlerle beraber ortaya çıkan fetih gazavat dönemini işaret ediyor. Akdeniz'de çok yaygın bir şekilde 1500 ve 1600 yıllarda insan gücü esas enerji kaynağı olduğu için kürek mahkumu ya da işte tarım işçisi vesaire nedeniyle Akdeniz'in doğusuyla batısı arasında her yıl 100 bin insan yer değiştiriyor öyle söyleyeyim hı hı. belki daha fazla köle alarak satılıyorlar bunlar kaçırılıyorlar ya da din değiştiriyorlar din değiştirmek o işte hayatını en kolaylaştıracak şey kitabın yazarının adını hatırlamıyorum ama kitabın adı Müftediydi şimdi un şeye kadar nedir Beyazıt'a kadar ki alanda İstanbul'da bir dizi cami vardır Kılıç X Paşa Kılıç bilmem ne bey falan gibi. Bu kılıçların hepsi, kılıç soruyla demeyeyim ama esir alındıktan sonra Müslümanlığa çevrilmiş olan... ...genelde de Akdeniz civarından, yok İspanyol, yok Fransız, çocuk İtalyan var. kökenli olan ve şeylerdir. E, yabancılardır, Devşirelim. devşirmelerdir. Şimdi Müslümanlıklarına da laf söylemeyelim, iyi Müslümanlardır. Bu adamlar Osmanlı'nın eğitiminden geçmişlerdir. Hepsi kaptan olanla vardır. Tüccar olan da vardır vesaire. Ama sonuçta böyle bir başlangıç hadisesiyle başkadaşım geçirdikleri için sıkıntı oluyor. Bu nekromongerların ilk başta alıp da acıyla beraber insanları convert etmesi, kendini dinine çevirmeleri vesairesi aslında sünneti anırıyordu. Hristiyanlıkta çünkü öyle bir şey yok. Adamın alnına ekmeği basıyorlar, bir su veriyorlar, bir iki damla sonra da batırıyorlar. Ki batıran varsa evet. suya yatırmak gibi. O nedenle buradaki göndermeler çok çok çok net 11 Eylül sonrasında Afganistan ve İran işgalinin ertesinde Müslümanlara yapılmış bir gönderme. Ama fanatizm, her fanatizmi bence. Bütün dinler, Hindular bile aynı fanatikliği gösterebilir. Tabii kesinlikle ama sürekli bir yani biz David Toye'nin geçmişinde ben o yüzden bunu arıyorum. Yani birinci filmde tam zıttını yaparken, ikinci filmde 11 Eylül ardından evet. bu sefer diğer tarafa geçtiğini de net bir şekilde görebiliyoruz. Peki İsterseniz biraz Biraz yani nekromongerların ne olduğunu, evet, e, nasıl bir buyurun. şey olduğundan bahsedelim. Ee, şimdi daha evvel bahsettiğimiz gibi bunlar dindar bir imparatorluk. Tamamen e, nekroizm dedikleri bir dine bağlılar ve buna bağnazlıkla bağlılar. Hmm. Kendilerine karşı çıkanları ya değiştiriyorlar ya da öldürüyorlar. Yani bunun ikisinin arası yok. Değiştirmekten kasıt onları da kendi dinlerini Kend alıyorlar. Kendi mi? dinlerini almak bile... Fiziksel olarak da değiştiriyorlar. Ee, i̇nandıkları bir şey var işte. İlk önce canın acır ama bu acı bir başka acıyı azaltır. Daha sonra hiçbir şey hissetmezsin. Yani bir süre sonra acıyı hissetmez duruma geliyorlar. O Bir işlemden geçiriyorlar. O işlem sonrasında hiç acı çekmeyen, acıyı hissetmeyen gözleri ve işte ten renkleri kaybolan... İnsanlara dönüşüyorlar. Evet. Daha doğrusu yaşayan ölülere dönüşüyorlar. Aslında vermek istediği bana göre mesaj bu. Evet. Zaten ee, Necromancer'a da çok benzeyen bir şimdi, evet. ha, isim benzerliği de tabii net orada görünüyor. Yani ölüleri canlandıran hmm. e, büyücüye bir atıf var. Riddick Universe'ünde bahsedilen dört tane şey var. Antik, ırk. Bu ırklardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Mesela Furyanlar da bu antik ırklardan bir tanesi. Başka açığa çıkan kim var? Elementaller var. Neydi? Aryan miydi? Ayrıyan. Ayrıyan diye bir şey. Elementler şey, elementer türü diye bir şey var. Bunlar da da, bıdısı, havalısı işte. Şeyi o büyük ihtimalle. Gaz formunda işte. ya Elemental aslında ırkları oluyor. Evet, heriflerin Aha, soyu. O diğeri Hı. soyu, işte, kökeni, gezegenliği Vesaire bir şey büyük ihtimalle Hı. İnanışları da şu Yaşam kainatın düşmanıdır O şekilde bakıyorlar Yaşam kainatın düşmanıdır ee, Ve bu bir şekilde Yok edilerek ya da değiştirilerek tekrardan doğulmalı ve underworld denilen bir onların bad edilmiş cenneti demek, var. Cenneti var. Cenneti oraya ya. ulaşılmalıdır. Yani evet. bu bir çeşit Nirvanamsı bir şeye inanıyorlar evet, açıkçası oraya. ama oraya. Da biraz daha farklı yani uzay versiyonu. Ha, ama yani ölüm sonrası yaşam sonuçta. Tam e, olarak tam o olarak atıf, değil ama. Hayır, A, atıfo. atıfo. Evet. atıfo Metaforo. Evet. Ama şey var fiziksel olarak gidiyorlar oraya. Zaten. Evet. Şey değil nedir adı varmak istedikleri rota derken ruhsal olarak değil. Gerçekten gemiler de o yöne doğru gidiyor. Arıyor yani. Bana bir parça şeyi andırdı zaten. O, hani hani kara delikten geçerim daha sonrası ne olur bilemem. Hı, o da ilginç zaten. Şey Üçüncü olurdu. filmde görünüyor onun ne olduğu. E, aynen daha. öyle. Bir mottoları var. You keep what you kill. Yani öldürdüğün şey senindir. Evet. Ya da ne öldürüyorsan o senindir. Yani bütün öldürdüğü kişiye ait evet. ne malı, mülkü vesairesi varsa... Ki yani bu Avrupa'nın... Pozisyon da dahil olmak üzere. Avrupa kültürünün de çok yakın olduğu yani... Bu Viking ihtimal, Ha onlardan, evet, Viking yani o, o civarlardan ya. alınan da bir laf yani o laf e, orijinal bir laf değil. Değil. Ee, Belirli bir kültürün lafı tam Burada kültürü... Müslümanlıktan, Gazavat'tan ayrılıyorlar. Evet. Bir bölü beş oranı vardır. Beşli birini devlete e, vermen gerekiyor falan gibi bir yapı var bizim şeyde. Ama savaşçı millet, yayılmacı millet, saldırgan böyle hem akıncı da diyebilirsiniz evet. işte işgalci diyebilirsiniz. Suyun ne tarafında olduğuna bakar ya bu iş. Ama şöyle bir şey var. Bir de, işgal de et, şöyle işgal ediyorlar. Kısa süreli işgal ediyorlar. Yani oradan hasat edene kadar et, insanları... Eti işgal ediyorlar aslında yani. Aynen. Gezegen, doğru. taş, altın hiçbir şey aramıyorlar. Et arıyorlar. Et arıyor. Savaş ekonomisi öyledir çünkü. Evet. Yani toprağı alıp ben yetiştireyim mi? Başka hiçbir takısın. şey bırakmıyorlar zaten. Evet. Yani gezegeni tamamen yok ediyorlar. Doğru, şey yok Ediyorlar. Evet. Yani orada kalmıyorlar. veya işte Evet orada da bir şey ben Galactus hissediyorum. Var, Silver doğru. Surfer ve evet. Galactus Hı. hep benim. Şekil olarak da zaten aslında o maskeler yüzü filan onu bana hep hatırlatmıştır. İyi dava açmamıştır. Doğal olarak çoğalmıyorlar. Çünkü zaten e, yaşamı <gülüyor> düşman olarak belirledikleri için yaşayan şeyleri düşman olarak evet. belirledikleri için doğal olarak çoğalmıyorlar. No, doğal yani doğurmuyorlar yani. veya işte yaşam meydana getirmiyorlar. Sadece işte toplayarak yandaş ediniyorlar ve he, her biri de zaten filmin içinde de açıklıyor hep böyle iş, işgal edilip toplanmış insanlardan ve değiştirilmiş insanlardan oluşan bir evet. yapısı var. Ama imparatorluklar öyledir zaten bir ha. kişinin o kadar nüfusu olmaz egemen kim olursa olsun yani yani. Ne dedik? Yaşayanlara topladıkları zaman eğer kabul ederlerse veya yanaşırlarsa bunları değiştiriyorlar, çeviriyorlar mı demek lazım artık? Değiştiriyorlar. Işte, döndürüyorlar da diye. Değiştiriyorlar, döndürüyorlar, dönüştürüyorlar ya da. Evet. Ah dönüştürüyorlar aslında daha güzel. Tabii olabilir. çünkü yani hem bunu fiziksel bir i̇şlem. işlem kullanarak zihinsel bir dönüşüm sağlıyorlar. Aynen öyle. Şimdi burada ben size bir vampir benzetmesi göstereceğim. Bu da şu Markov Necromonger. Hmm. Markov Necromonger diye bir e, şeyleri var. Dönüşmüş olanlarda. Anlıyorsun ki. E, boynun iki yanında iki delik var. Evet. Frankenstein canavarının bu vidaları gibi. Vidaları evet. gibi çünkü evet. oradan bağlanıyorlar evet. ama ben burada şimdi şimdi geneline baktığın zaman bu Necromonger'ların çok vampirimsi özellikleri var. Bir kere yaşam karşıtılar. Evet. Dönüştürüyorlar. Uzun yaşıyorlar. Vadesi gelmeden ölmemek gibi bir şeyleri var. Yani due time dedikleri bir şey var. Ondan önce ölürsen işte Underverse'e gidemiyorsun. O yüzden due time'da ölmek zorundasın falan gibi. Yani böyle. intiharı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar böylece de. Ha evet, <gülüyor> evet aynen öyle. Orduları çok güçlü ve çok fazla. Çünkü zaten dönüştürüyorlar. Dönüştürdükleri şeyler de askerler de zaten... ...acı hissetmiyor. Evet. Acı vesaire şu bu hissetmiyor. Acıyacak kadar yaralanmıyor zaten. O Ama yok sırtında zaten. bıçakla yürüyen vardı ya... Onu, ...en çok onu anlatıyorlardı Hı. en başta. Ha. Bir tane var sırtında bıçakla. Sürekli bıçakla şey... Ritik öldürene, kadar, öldürene evet, evet. kadar sırtında bıçakla geziyor. Hiçbir şey hissetmiyor. Onu bize veriyor film. Evet evet yok ben şey bakımdan diyorum... ...bunlar çatışmaya girdim mi zaten bayağı ölüyorlar. ölüyorlar. Yani. Ha, ellerindeki silahlar da... Ha, ...küçük mermi falan yani işte. atmıyor yani. Hı -hı. E, araya efektif tabir edilen belli bir alanı işte top mermisinin düşmesi gibi etrafına etkisi olan blasterlar işte hmm. basınç hmm. ve şey basınç, silahları var silah, silah, silah gibi şey orada şey var orada da çok güzel bir şey var işte o, sen o anda ölüyorsan o senin due time'ın zaten çünkü imparatorluk için öldüğü için bu, şehadet şiha, ha. ama savaşçı ha, milletlerin hepsinde bu vardır yani Kesinlikle. böyle öldüğü zaman Valhalla'da Krallar savaş ve kahramanlar savaş. barına kabul edilir tavernasına falan. Evet. Ki mesela diyor. şey gibi bu çentik hikayesi gibi bunlar kendi zırhlarında şey taşıyorlar, izler taşıyorlar. Yani o yeni hani ben bu eski de artık atayım da yenisini giyeyim diye bir şey yok. Ne kadar eski, ne kadar çizik, ne kadar şey hasarlıysa o kadar onur sahibi oluyorsun diyorsun ki da, o kadar büyük da, asker. Biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Evet bu da, bu bir kusur ama şimdi yani bu ülkesi aynı yan yana olmaz. E, çünkü düzenli ordu dediğin şey bir kişiden emir alan bir ordudan bahsediyoruz. Warlord'lara işte warlord'lara ya da başka kimseye biat eden bir ordudan bahsetmiyoruz. Herkes Lord Morshall'ın lafını dinliyor. ve yani herkes asker seviyesinde birbirine eşit üstün olan yok. Arada rütbeler var, şu var, bu var. Ama sen kendini özel ve savaşlarda aldığın izleri taşıyan zırh yeri aslında bu birim şeyini askerler yani bir ordunun bir... birimleşmesini çiğniyorsun. O yüzden de seni barındırmamaları lazım. Çünkü bütün askerler birbiriyle aynı görünmek zorunda. Birbirinin üstüne çıkamazlar sahip oldukları elbise. Ama kendi yani işlerinde de bir yarış var. Onu zaten çok gerilimli bir şekilde hissediyorsunuz. Generallerin ya. arasında evet adı olmamış bir şey yarış var. O da mesela Bizans şeyine benziyor. Bizans'ın paralı asker kullandığı zamanlar işte neydi 6. yüzyılla 11. yüzyılla 10. yüzyıl arasında galiba çok yaygın. O esnada gotlar vesairelerin de gelip, gelip çıktı. Yok işte türkü pollerin geldiği falan. O zaman peçenek süvarilerini falan kullanıyorlar. Yok vikingleri kullanıyorlar varenkleri. Evet. Bunların hepsinin bulunduğu yerlerde var bu tarz hikayeler. Direkt olarak geliyor. Abilerin elbiseleri ya, de birbirinden ayrı. Bu şey olarak ne derler? Natural bir hmm. e gelişim olarak kabul edebiliriz aslında. Yani hmm. sonuçta her asker... En nihayetinde bunların için en önemli şey o onur. Yani hmm. onur, bir asker olarak onur sahibi olmak, onuruyla savaşmak ona göre tabii. Evet, evet. Ve due time'ı geldiği zaman... Evet, öl gitmek. Ölmek. Hmm. En önemli şeyden bahsedeyim. Necromongerlar dedik gezegen, gezegen, sistem, sistem geziyorlar diye... Ee, bir gezegeni işgal edecekleri zaman veya oraya doğru yaklaştıkları zaman bunlar gemi olarak görünmüyorlar. Bunlar tam bir komet olarak görünüyorlar. Yani yıldız. kuyruklu yıldız olarak Hı. görünüyorlar. Zaten bu söylenti... Efsaneye Helium dönüşüyor. Efsaneye dönüşüyor. Efsaneye dönüştüğü için de Helium Prime'da işte o kuyruklu yıldız göründüğü zaman... ...neğerse imamın işte bağlantıda olduğu elemental tarafından aranıyormuş bizim dedik. Evet. Oradaki şeydir de ya Halley yıldızını kuyruklu evet. yıldızını Türklere gösterirler. Bu ne zaman geçse başımıza hiç çıkartıyor Türkler falan diyor. Çünkü Hı -hı. Viyana kuşatmasıyla işte İstanbul'un fethi falan esnasında görünüp kaybolmuş Halle vesaire. Tabii bir ama zaten yani, yani şey alınmaya zaman... gerek yok, yok kesinlikle kesinlikle evet de evet de yani her kuyruk, değer onlara her küyü kuy, kuyruklu yıldız göründüğünde buna bir şey atıf etmişler yani Güneş tutulması da öyle güneş falan tutulması dolunay çıktığında millet diyor ki elim ayağım boşalıyor falan biz Tabii buna bu da kurt adamla konuşmuştuk kimseye bir zararı anladım. yok Riddik bu filmle beraber Conan'ı çok beğenirim. Riddin iki tane kökeni var aslında bana sorarsanız biri Alien çok net söyleyeyim. ikincisi de Conan. Evet. Yani öyle diğer Star Wars'lara şunlara bunlara benzemiyor. Space Opera olarak. Ya da işte Flash Gordon'a vesaire de benzemiyor. Yok, yok. Ee, <gülüyor> bir uzay macerası olarak da başka bir şey de anlatmıyor. Gerçekten Conan'ın hikayesini. Conan uzayda. Artık ata binmiyor. Gemiye biniyor. Ya da işte milleti dövüyor. Anlayın. Şimdi burada Conan davasıyla Necromonger'ların bir tutulduğu bir yer var. Conan'ın girileriyle Akilonya e, medeniyetinin hmm. birleşimi gibi duruyor bir yerde. Necromonger'lar yapısal olarak. Ama görünüm olarak yok birazcık Stigyalı duruyor. Evet. Biraz Giger'in çok büyük etkisi var zaten o çizimlerde. Tabi zaten bir de büyü filan yüzünden de Stigya gibi büyü evet, gibi evet, görünüyor evet. ya o alevler tabii, toplar tabii. çıkıyor iniyor Aynen. deprem yaratıyor ee, falan, bomba patlatıyor. Korkunç askerleri var. Zaten yaşayan ölüler dedin ya doğru tabir o. Mesela öyle bir askeri altyapısı da var. Durmak bilmeyen ordular geliyor. Yani bir zombi ordusu gibi. Bir Stigya büyücesinin yapabileceği gibi. Neydi bizim meşhur tutsadum tutsadum konandık evet onun ordusuymuş gibi şeyler var böyle bir yapı içerisinde nekromongler o yüzden çok oturuyor ama şimdi şöyle bir durum var birinci filmde biz rediki konan gibi hissetmiyorduk ha andırıyor ama neyse kimseye söyleme çok az görünüyor falan falanmışsın çünkü hani paralı asker büyü dünyasında büyü yapmayan adam ve hayatta kalıyor bir anlamda kul bir, cool bir tarafı var ee, hayvan çok büyük yırtıcıların olduğu yerde hayatta kalıyor Güçlü. Yani herkesin. O, o alemdeki en kralı herif. Evet. Ama ikinci filmde artık bunu gözüne sokuyorlar tamam mı? Büyük kahramana dönüşüyor dedik. Riddick'in üzerine artık bir tane kehanet çıkıyor. Tabii üstüne kehanet olan esirden krala dönen adam yani bunun daha tamam. net karşılığını. Evet. Conan'ın meşhur şeyi vardır. Savaş alanında avucunda kanla doğdu. Savaş alanında hikayesinde 60'tan sonra bir senaryo, şey, bir çizgi roman senaryosunda yazıyorlar. Orijinal Howard metinlerinde var mıydı hatırlamıyorum. Bakıyorsun burada da öyle. Lord Marshall'in adı Zay Love diye bir tane karaktermiş, Zit mu ne öyle bir şey galiba. Bu vaktinde bir tane e, Elemental ırk'tan bir kahine soruyor. Diyor ki işte ben ne şekilde öleceğim, ne zaman öleceğim. Seni bir Furya, Seni bir furya öldürecek diyor. Furyan öldürecek diyor. Firavun, Musa abisi. Şey öyle. Ya. Ve yani kendi göbek bağıyla korduğuyla boğmaya çalışıyor. Riddick'i bilmem ama Riddick oradan yırtıyor yani. Herkülvari bir şekilde bir yandan. Herkül de Conan da çok benzer. Bunlar sağlam fethetle yani yan yana geldiğinde. Neyse bir şekilde böyle bir arkasına çok ciddi bir şey yaratıyorlar. Bir background, bir zemin yaratıyorlar. Karakteri inşa etmek için aslında yapıyorlar. Bu bana yetici geliyor. Bence yanlış. Riddin bunların hiçbirine ihtiyacı, i̇htiyacı yok. İhtiyacı yok kesinlikle. Ondan sonra Necromongerlar kendi başlarına emin olun 6 sezon falan sürecek bir dizi haline gelebilirler. Öyle Better Star Galactic hali falan kapışır. Çünkü uzayda bir sefere çıkmışlar. Bir kızıl elma var. Lord Marshall bunu gördüğünü söylüyor. Ben oraya gittim tek başıma diyor. Benden başka gören yok. Benim lafımı dinleyin diyor. Bir din inşa etmiş. Bunu peşinden gidiyorlar. Fanatikler ordusu karşılarına çıkan herkesi eziyorlar. Bazılarından kaçıyorlar. İşte Riddick örneğinde olduğu gibi Riddick'i bir yerde bırakıp gidiyorlar. İç tasarımlar falan çok seksi. Çok ciddi gotikten bahsediyoruz burada. Bu şeye de benzemiyor. Bak şimdi, şimdi fark ettim. Hı. Daha evvel konuştuğumuz için fark Hı. ettim. Haşhaşilere benziyor bu da. Hı. Bir Hı. anlamda. Bir adam var yani. cenneti gören, göndü gördüğünü bir tane var gören. iddia eden peşinden de bir tamam, sürü... Yani hani o çünkü Daha orada olur. biraz şey var. Haşesilerde cenneti, yeryüzündeki cenneti gösteriyor Hasan Sabah. Onu yaşatıyor onlara hatta. Burada, o yok. burada ama, o yok ama... Burada acıyla kurmuş o denklemi. Evet. Evet. Ee, ve aslında kelam böyle bir alt tarafta bir çok ciddi bir hikaye kurmuş o ziyade. Evrenin geri kalanı o kadar anlatılmıyor mesela ikide. Belki dördüncü, beşinci filmde tamamen bütün karakterler anlatılacak Bütün ırklar vesaireler. Ama nekromongorları çok iyi biliyorduk. Bismillahirrahmanirrahim. Var. Mesela biraz furyanlardan bahsedeyim ben neden ridikim bu şekilde olduğundan e, alakalı olarak. Şimdi furyanlardan dünyadan alınan insanların furyaya aktarıldığından bahsediliyor ve bu furya e, çok sert bir gezegen yani doğası sert bir gezegen işte iklimi sert. Yer şekilleri bizimki kadar şey değil. Olanaklı değil. Ne peynir Vesaire. çıkar var ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle sert yerlerden. İsviçre de öyledir mesela. <gülüyor> <gülüyor> çok ciddiyim. Zor coğrafyalarda çok iyi peynir olur. Bak şimdi hiç savaşçısını falan geçin. <gülüyor> i̇şte peynir gibi adam çıkarmış işte. Mars peyniri falan <gülüyor> 20 sene sonra. Bu nedenle Furyanlar oldukça dayanıklı ve sert koşullara alışık insanlar. Tabi bunlar savaşçı bir ırk. Oraya da biraz şeye dünyaya gönderme var hep birbirinden savaşan yani işte ne insan kadar kimeryalıymış. Işte. Evet. <gülüyor> Zaten metal konserine gidecek gibi giyiniyor hepsi. Evet. O altın falan görünüyor yani şey zor coğrafyaya ve iklime şey, e, uyum sağlayabilmek için kendilerini geliştirmişler. E, şey olarak fiziki olarak, spiritüel olarak, güç olarak diğer ırklara nazaran çok daha sağlamlar. Demin Galib'in söylediği hikaye üzerine yani Lord Marshall işte kehaneti öğrenip Furya'yı dümdüz etmesiyle Riddick zaten tek survival olarak kalıyor. Hayatta evet. kalan olarak evet. kalıyor. Bu Riddick'in neden bu kadar sağlam, neden bu kadar resourceful olduğunu açıklayan bir şey. Evet. E, çünkü zaten kendi ırkı öyle. Güçlü savaşçılardan oluşmuş, her evet. koşula uyum sağlayabilen bir ırk. Bir de şey var zaten biz adamın hayatını yaklaşık olarak bir 3,5 saatine falan şahitlik ettik 3 filmde. 4 hmm. saat olsun hadi. Başına gelmeyen kalmadı. Bu adam eğer hayatta kalıp bize hikayelerini ulaştırıyorsa emin ol ki bayağı bir badire atlatmış. Bayağı bir işleri çözmüş. Kulağı kesikti. Aynen öyle. Çok, <gülüyor> çok gedik bir herif yani. Öyle normal bir adam değil. Evet. Şimdi ikinci filmde gördüğümüz ilk başta mesela benim seyredip anlayamadığım bir şey vardı. Daha sonra anladım ne olduğunu. İkinci seyrettiğimde hmm. anladım. E, World of Furians diye bir e, şey var. Hmm. Güç mi derler? Hmm. Ability. Hı hmm var. Ee, bunu rüyasında Riddick'e veriyor biliyorsunuz. Furyan bir evet. kadın. İkinci izlediğimde dedin ya Hı. ilk izlediğinde olmayabilir o. Çünkü Directors Cut'ta geliyor o sahne. Olabilir. No, normalde olabilir, o yok. O olabilir. Çünkü gelip, son da farklı. Bir bir son hat, da farklı. Evet. evet, evet. evet, evet. Da farklı. Onu, evet o izleyenler izledikleri versiyon kadar konuşsun. Ben mesela bilmiyorum onu. <gülüyor> evet, evet. Yok <gülüyor> O hatun geliyor gayet. Evet, elini koyuyor böyle. Elini koyuyor. Zaten oluyor Bu diyor bütün yok edilmiş Furyanların acısıdır diyor. Evet. Ve öfkesidir diyor. Riddick de ağlayarak uyanıyor ondan sonra <gülüyor> falan diye. <gülüyor> Neyse tamam duygusal kadar. Zaten ikinci filmde Riddick'in bu Furyan gücünü kullandığını görüyoruz. İşte milyonlarca Furyan'ın kızgınlığı öfkesi ve acısı. Yani sonuç olarak şöyle bir baktığımızda çok güçlü olacağı zaten baştan belli. Kendi ırkından belli. Irkının özelliği. Yani bu bir tane kalmış, bir tane ridiğimiz var. Evet. Bundan iki tane olsaydı Tanrı bilir ne olurdu <gülüyor> diye düşünmeden edemiyorum. Ben de bu ikinci filmi son bir şey söyleyeyim, üçe geçelim, hı hı. zamanımızı iyi kullanalım. İşin ben bir hikayesel bir de sinemasal yanından bahsedeceğim. Biz senin anlattıkların üzerine şunu söylemeden edemeyeceğim. İkinci filmin dediğim gibi bütününe olan ihtiyaç ayrı bir tartışma konusu. İkinci film hiç olmasaydı ne olurdu ayrı bir tartışma konusu. Ama ve bizim aslında ikinci filmin olduğu gerçeğini kabul edersek Riddick'in birinci filmi izlediğimiz zaman ikinci filme, filmde Riddick'in ırkına filan ihtiyacımız aslında yok bana sorarsanız hikaye anlamında. Çünkü biz zaten Pitch Black'te Riddick'in ne kadar güçlü, ne kadar hayatta kalmayı becerebilen çevik atik vesaire bir olduğunu görüyoruz. Ve uzayda geçen bir macera, gezegenler arası hareket eden insanlar çok farklı bir teknolojiler vesaire de gördüğümüz için aynı zamanda birebir dünyada yaşayan bir insan olup olmaması gibi bir şeyimiz yok. Yani abi bir insan bunu yapamazdı demiyoruz. Çünkü zaten bu evrende bir tek nedense akılsız yaratıklar çeşitlenebiliyor ama e, akıllı yaratıkların hepsi humanoid zaten öyle ha. görüyoruz. Öyle bir evrende de işte bunu yapan var, şunu da yapan var. İşte elementar olan da var, bir de güçlü olan varmış. Yani ben bu kadar kökeni bilmesem de ben Ridik bunu nasıl yaptı demezdim. Çünkü Pitch Black'te ben e, hikayede zaten gördüm bu adamın ne, ne müthiş bir katil, avcı e, ve survivalist olduğunu. İşin sinema yanıysa bence ikinci filmin çok temel bir problemi o da bir değil iki hikaye anlatıyor olması ki ikinci hikaye burada o kadar lüzumsuz ki aslında şu kadar konuştuğumuz sürede hiçbirimiz değinmedik. Evet kızın hikayesi. <gülüyor> o da lüzumsuz tamamen lüzumsuz bir hapishane hikayesi. Evet. Bir hapishane hikayesi anlatıyoruz bir necromonger hikayesi anlatıyoruz. Aslında oradan iki film çıkar. Bir, yani isteseniz ama zaten e, hapishane hikayesini anlatırsanız bu sefer üçüncü bir zidik çekmiş oluyorsunuz. Yani hani Pitch Black bir reddik hapishanedeki ridik ikinci bir ridik filmi olur. Son film ridik filmi de bir üçüncü ridik olur ve hepsi işte ne müthiş bir ridik var kardeşim arkamızda hayvan duygularıyla kör gözleriyle onu da öldürüyor bunu da öldürüyor herkesi öldürüyor hikayesinden başka hiçbir yere gitmeyen bir kısım var ve Chronicles'ın içinde bir sinema anlamında da hikaye bence anlamında da hiç hak etmediği oranda büyük bir yer kaplıyor aynı zamanda da aslında hiçbir yer kaplamıyor çünkü öbür tarafta müthiş görseller, müthiş bir background hikayesi, tarikatlar anlatılıyor falan böyle. O sırada biz gidiyoruz 15 dakika falan bir hapishanede Ridik'in ne kadar muhteşem adam öldürdüğünü, işte o kızın da onun gibi olduğunu hiç gerek yok. Bence bir de böyle çok ciddi sinemasal bir sorunu olan bir film fakat dediğim gibi bütün bu sorunlarına rağmen bir insan nasıl bu kadar güzel film çeker? Nasıl bu kadar izlenir kılar? Tasarımlar, oyunculuklar, eğlencesi, aksiyonu eksiksiz böyle böyle izliyorsun. Ağzın açık izliyorsun. Ona <gülüyor> hiç söylenemeyecek bir şey yok. Ne o? Görkemli işte. Görkem, yani görkemli. Taş gibi. Evet. Ve bir kusuru da yok. Ben söyleyeyim sana. Görsel manada iyi vakit geçirtiyor mu? İyi evet vakit Aynen öyle Ama bir bizde şey. birazcık hayal kırıklığı gibi bir şey var. Biz biraz nazlandığımızdan belki bazıları evet Evet. Ben, ben de hiç <gülüyor> öyle bir hayal yok. Evet. Ben, ben direkt <gülüyor> yani 3 olsa olurdu ya falan diye. İkiyi görmeden Yani de tam dersine de yani, yani 4-5 olsa ne güzel olur diye düşünüyorum. Hayır hayır. Ben şeyi demeye çalışıyorum. ikinci filmi o çıkarsan çıkarsam evet. şeyde çok büyük bir zarar görmez. Yani Hatta birini deneyelim. Pitch Black'i izlet. Daha sonra Riddick'i izlet. Riddick'i izlet. gösterme. Ulan ne güzel adammış. Başka film var mı bunun? Falan de böyle. <gülüyor> Abi arada Necromonger'lar var. İlk 10 dakikada geçenler var ya. Ha Onun filmi var. Ya bilemedim falan. <gülüyor> şimdi 3. filmi konuşmaya başlıyorum. Zaten Necromonger'lar maalesef 3. filmin de ilk 10 dakikasını kirletiyorlar. O Hayır, lüzumsuzluklarıyla. Onu diyorum. Aynen öyle. Yani. Hani niye kirletiyorlar canım? Allah Allah. 3. filmde hiç bir şey yeri olmayan ve yani devasa bir şey var. ikinci film var. Sonra onun devamını sen anlatma. Evet, Ama evet. onları da oraya sok. Yani o adamın bir beş yıl daha geçsin. O adamın da o gezegene düşmesi için bizim bir şey öğrenmemize gerek yok ki. Riddin'in hikayesini görmemiz için. Ya da sonra olmasına bile gerek yok aslında bütün bu alanların evet. şeyden. Necromongollar. O ilk beş yılın ardında da olabilir. İçinde de olabilir üçüncü film. Yani o filmin hikayesine... ...ve ihtiyacı olmayan şeyler var. Bunlardan biri de bence işte... ...Nekromonger'la üçüncü film için konuşuyor. Ev mi ve lakin? <gülüyor> Şimdi ben neden olması gerektiğini... Bir numaralı grup anlatsın. <gülüyor> <Buyurun>. <gülüyor> evet evet. Şimdi bana göre olması gereken bir şeydi. Çünkü benim gibi düşünenler... ...yani benim gibi gerçekten ikinci filmi... ...çok beğenenler... ...en azından background hikayesi olarak... Necromongerları veya işte o... Dediğim gibi e, muazzam bir altyapı oluşturan e, o hikayeyi beğenenler. Üçüncü filmde biz dedik ki bu nekromongerların başına geçti. ha Bütün sistem ayvayı yedi dedik. Yani benim zaten e, filmin sonunda söylediğim buydu. Ha şimdi artık siz düşünen <gülüyor> gibi bir hmm. söylemim oldu. E, üçüncü film geldi. Şimdi herkes bana diyor ki hiç alakası yok o film ne işte büyük hayal kırıklığı bilmem ne bir ara dedim ki ben seyretmesem mi bunu acaba yani çünkü e, o kadar bekliyorum ki evet. yani adamın başa geçip e, sistemin kralı olacak yani kralı yani. olsun e, yani kralı olsun diye o çok kibar tamam, bir şeydi tam her şeyi yok etsin yani ha, yani işte neyse dedim ki ben ne olacak seyredeyim bakayım falan filan... neyse ki en azından bir şey vermiş yani. Adam buna uygun bir adam değil. Adam oraya işte baş olacak Lord Marshall olacak bir adam değil. Adam e, tamamen kendine has bir adam. Anlayamıyor. Zaten hani tamam öldürdüğün şey senindir de adam ya öldürdüğü şeyi istemiyorsa. Zaten öyle bir pozisyona gelmiş belli. E, bir de sürekli ölüm tehlikesi iç, ile iç içe koyunun aldığı hatun bile bıçaklayabilecek vaziyette olunca sonuç olarak kaçması beklenen bir şeydi ve bunu açıklamasında benim hoşuma gitti açıklaması çünkü en azından kafamda soru işe olan nekromongerlar ne oldu o kadar adam nereye gitti vesaire gibi bir düşüncem yok ondan evet. sonra macerayı çok rahat bir şekilde izledim ben yani bana göre ikinci film sever biri olarak bence uygun düşmüş yani çok lüzumsuz bir şey değildi bana göre rahatlatıcı bir şeydi. Üçüncü film 2010'te Redik yine aynı yönetmen aynı yazarlarımız mevcut ve ilk programın başında da konuştuğumuz gibi Pitch Black'in biraz daha sı tam yani daha daha her şey bir daha çünkü artık karaktere tamamen odaklanılmış başkalarının gözünden değil Redik'in gözünden süreci takip etme şansımız var başlarda ve onunla beraber hareket ettiğimizde biz Hikaye adına gerçekten yine koca evrende çok lüzumsuz da görünse o filmin içine olmuş Riddick'in o hayvani tarafını görüyoruz. Biz birinci filmde bunu bildiğimiz için aslında biz yine üçüncü filmin başında ona ihtiyacımız yok ama... ...hep bu ridiklerdeki o mesele var Chronicles'da yani her film kendi başına bir film demek zorunda kalıyoruz. Evet. Bir yandan da o yüzden oradan buradan öbür hikayeler girince belki bazılarımıza batıyor. Çünkü zaten tek başına bir film... Biz Riddick'in ne olduğunu anladık arkadaş. Bundan sonra devam edelim. O yüzden ben en başta Riddick belki de Pitch, Black Pitch Black'te yapamamışlar ist tam istediklerini. Chronicles'da dağılmış. Ya, zaten. ya ya ya yapmışlar yani. Üçte işte abi ben aslında bu filmi çekmek istiyordum demişler gibi geliyor dememin sebebi o. Bu adam nasıl bir adam açık ve net görüyoruz. Ondan sonra da bu adam kaç kişiyle ne kadar zamanda nasıl uğraşabilir onu görüyoruz bir başlayıp biten avcı ve avlanan ve avcının avlanana dönüşme hikayesini izliyoruz. Şimdi ilk filmdeki ve ikinci filmdeki öğelere bakınca üçüncü filmin nereye oturduğunu çat diye görüyoruz. Mesela uyuşturucu diye bir şey var. İkinci filmde uyuşturucuyu görüyor musun? İnsan seviyesinde bir şeydir bu. Bir zaaftır. Aynı zamanda... İnsanların üzerine basarak çıkan bir metadır, bir değer, bir kıymet haline gelir. Alıp satarsam bunu. Şuydu, buydu falan. Birinci filmde bu geçiyordu. Paralı askerler işte bunu para karşılığında adamı götürüp satmaktan bahsediyorlar. Şuydu, buydu falan. Bu tarz değerler ikinci filmdeki evren yapısı, evrenin hikayesi. Yok nekromonger, alt evren, üst evren bilmem ne falan derken alt kıl, üst takıl bir kayboldu gitti, ezildi. Mikro hikaye, makro hikaye aynı, meselesi çünkü aynen, yani. Aynen, İkinci öyle. film o kadar, makro o kadar çok şey anlatmaya çalışıyor ki. Bütün bu ayrım, aslında bu üç, belki de dört film olsaydı iki, iki maç yaptırıldıkları. <gülüyor> Bütün bu ayrım dediğim gibi mu seviyorum, mu seviyorum. İnsan hikayesini mi seviyorum, evren hikayesini mi seviyorum. Yaratımda ben ne kadarına şahit olmak istiyorum, ne kadarını istemiyorum. Çünkü bir yerden sonra o uzay gemilerinin hepsi birbirine benziyor, nekromongur'da. Hep aynı efekt, hep aynı böyle karbüretör gibi yapılar... Yok efendim o gotikli şeyler falan. Bir yerden sonra Arkane Century gibi böyle etrafa fırlamış, Diablo'dan fırlamış tasarımlar sanıp ekstra bir şey ifade etmemeye başladı Çünkü yani kırmızı yerine metaliye boyayınca, metalik griye boyayınca uzaya çıkmış bir şey haline geliyor, katedral haline geliyor. Ha demek ki bunlar uzay gotikleri falan gibi bir manaya geliyordu. Bir yerden sonra abzütleşiyordu. Ben o 3 üçüncü filmi bu kısımda bir kıymetli buluyorum. Neden dersen kendine ait bir hikayesi var birincisi. İkincisi tasarım itibariyle çok daha doygun. Estetik manada da çok daha doygun. Giger'den gelen öğeleri kullanıyor. Terk edilmiş gezegen deyince yok sülfürlü sular kullanıyor. Yok bitki örtüsünün kesildiği ve bir canavar nedeniyle kesildiği. Ama öbür tarafta devam ettiği bir kısımlar görünüyor. Bir tane bu sefer Ridic'in bir sidekick'i var. Evet. Köpeği var yani. Ondan bir, sonra... O da baya baştan anlatılıyor da güzel. Yani, Tek köpek... göz, aynı yani köpeği alıp yetiştirmesi, evcilleştirmesi çok... Yani küçük bir, yani bir filme gerçekten başarıyla pek çok hikaye yayıyorlar. Evet çünkü gibi. vakit var vakit. Yani böyle klip klip değil, parça parça değil. Adam... küçük bir hikaye Rydia anlatıyor Aynen. sadece. Bütün evreni vermek yerine bunu odaklandığından zevkli oluyor. Bir de hani Giger tasarımları dedik, Dana O'Banon'lardan bahsettik. İşte Conan dedik, Alien dedik falan vesaire. Bunların çok olgunlaştığını görüyorsun ayrıca. Ve artık şunu da yani bütün bu tasarımların kökenine indiğin zaman hep Jodorowsky'nin dünyası gelir ya. Evet. Şeyin de artık David... Tuhi'nin de hı hı. aslında Jodorowsky'e indiğini görüyorsun artık tamam mı? Hiç o etrafındaki diğer o Mad Max'tan kalma tasarımlar şunlar bunlar, onların hiçbirinin etkisi kalmamış. ilk tasarıma inmiş gibi görünüyor. El evet. eskisine Ka Yani kalabalığı çekiyor. birazcık şey yapıyor odaklanmış da ya, benim denemeye demeye evet. çalıştırma çok yakınmış diyorsun. Evet. Ama şeyi emin misin mesela onu deyince sormak istedim yani hı. o ilk gelen mercenary'ler yine şey gibi geliyorlar. Hı. Mad Max gibi geliyorlar. Diğerleri üniformal gelince onlarla dalga i̇şte geçiyorlar. Onlar yani. hep Jodorowsky'nin yorumları işte. Yani uzaya çıkmış bir adam sadece tek tip işte astronot tulumuyla gezmek zorunda değil. Hatta uzay gemilerini de kaplan şeklinde boyarım diyor mesela. Evet. Sen de ben de izledik. Hatta dinleyicilerimiz de izlemiştir şeyi belgeseli. Jodorowsky'yi ne kadar söylesek Jodorowsky's Dune'u izlemediyseniz izleyin. Evet. Dune'un belgeselini görmeniz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Neyse bir uzaya insan dokunuşu Getiriyor. Bana sorarsan, o çapulcay lisesler, silahlar vesaire. Sadece Medmex'ten kurtuldu dedin ya tam, hmm. yani kurtulunacak bir şey Mad değil. Medmex'ciyorlar yola çıkıyor ama. Yani ama ki... bir şey değil evet. o açıdan söyledim. Yani var ve evet oluyor. Dediğim gibi ben özelime olarak bir görüyorum. Öyle bir çiziyorum. Bir de e, yani Robinson Crusoe gibi davranıyordu. Bir yandan onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Adam bayağı bildi. Hayatta kalıyor. ayak kırık. Bu üzerine saldırıyorlar. Yok orada balıklar ısırıyor. Yok şeyler geliyor. Bu köpekler, köpekler geliyor. Saldırıyor. Öbür tarafta bilmem ne. Bunların hepsinin hakkından geliyor adam. Kendine zehir şey yapması, enjekte etmesi. İşte zaten, eğlenceli. Çok, çok eğlenceli. eğlenceli. <gülüyor> yani çok acayip eğlenceli. Çok iyi ama. Bu epik köpeğe enjekte etmesi. Tabii. Ay, o tabii. Yani bunların hepsi epik tamam mı? O nedenle güzel. Bir de dediğim gibi unutulmuş bir sanat aslında şu an burada yapmış olduğu bir yerde vakit ayırmak. 60-70'lerin filmlerine bakarsan aksiyon olsun, drama olsun. Hepsinde şey vardır. Seni böyle Kobe ineğinin karnını... Şey yapar gibi, masaj yapar gibi İzleyiciye yavaş yavaş karakteri, vakayı, bulunan mekanı, durumu hissettirir böyle. Anlatır değil, hissettirir. adamı oraya o sandalyedim bilgisayar ya da işte sinema koltuğundan kaldırır direkt o coğrafyanın ortasına koyar. Ridi'nin ilk 40 dakikası, 30 dakikası boyunca ben o toprakları coğrafyaya falan alıştım. Evet. Gözüm hiç batmamaya başladı. Rüzgar Rüzgara tamam tamamlıyorum. Şimdi şu oldu mu bunun arkasından mı gelirdim ben o gezegene alıştım. Bir de alakası bir gezegen yani. Furya'ya diye götürecek, götüreceğiz diye yola çıkıyorlar. Yolda bir yere atıyorlar falan. O da bir manyak bir hikaye. asıl kelam tam tadını vere vere böyle... ...hikayeyi hissettire hissettire vermesi nefis oldu. Belki sonu belki hızlı gelmiş olabilir. Arada bir iki tane saçma sapan... Replik, böyle aforizma laflar gelmiş olabilir onları da bir şey diyemiyor. Ama onlar işte o karaktere uygun gidiyor. Yani o karakteri öyle geliştirdikleri için. Hı. Yani orada çok abartılı şeyler yapabiliyor. Ama tamam biz bunu zaten baştan... O bize batmıyor zaten. Ama bence biz zaten batmıyor. bunları Yok, kabul bakmıyor. ediyoruz. Evet. Bütün meselesi gerçekten Riddick hı. bence Pitch Black ve Chronicles olmasaydı da. Hı hı. Hatta yani o ilk dakikalardaki... Necromonger'larıyla bile tek başına bir film olabilirmiş. Bütün bence en önemli meselelerden biri bu. Evet. Yani Necromonger'ları çıkarsak daha soru hiç soru işareti oluşturmayan güzel bir film olabilirmiş. Evet. şey Olmadığını varsayıyorum ilk iki filmin. O açıdan başarılı bulduğum bir iş. Bir de e, şey örneğini de vereyim tam olsun. 2010 sonrasında birazcık insanlar ya bizim kafaya geldiler ya biz onların kafasına geldik. Yani bir furya halini de aldı bir anda. Çok iyi işler ortaya çıktı. Bana sorarsanız mesela Mad Max'te bütün bir geçmiş hikayeyi anlatmak yerine bir maceraya, bir tam maceraya odaklandığı için hem kahramanlarını anlatabildi hem çok güzel bir aksiyon sineması sundu. Bu en son 2015 senesindeki Mad Max'ten bahsediyorum ben. Aynı bu Riddick'teki gibi davrandı, en son filmdeki gibi. O nedenle de ben mesela bendeki yeri farklıdır. Ben arka tarafta Lord tabir edilen, canon tabir edilen hikayeyi bir yere kadar duymak isterim. Çok da beni ilgilendirmiyor. Ben, yani ansiklopedi okumuyorsun anlatabildim mi? Hikaye kitabı okuyorsun diye düşünürüm Öbür türlü işte o buraya gelmiş bu buraya almış şurayı geçirmiş işte bunlar Underworld'a gidiyormuş gitmiyormuş bunu terk etmişler falan. Bunlar edebi değil bence. Hikayeyi barındırmıyorlar. Onun yerine işte Reddik bilmem nereye gitti şöyle oldu. Köpekle ilişkisi bence Necromonger'lardan daha iyi bir hikayeydi. Çünkü bizi köpek vurulduğu anda daha çok üzdü. Evet. Daha büyük bir duygu yaratmış demek Biz evet. bakmadık böyle sen ay köpek gitti falan diye. tabii e, hani genel olarak bahsedecek olursak hani sen diyorsun bu hikayelere ihtiyacım yok diye ama ben o hikayeyle de çok e eğlendim. Yani o geniş yaratmaya çalıştıkları evrenle de çok eğlendim. Evet. Ve tahminime göre bu e, yapılacağı düşünülen ya da tasarlanan Furya e, adlı film de e, tamamen buna odaklı olacak. Büyük ihtimalle Necromonger'ları tekrar göreceğiz burada. Hı, evet. Ve daha işte o evrenin hikayesini veya o hikayeye bağlı olan yan hikayeleri daha fazla hı hı. E, göreceğiz. Anlayacağız, belki. anlayacağız belki de. Veya tam tersi de yapabilirler. Oraya gider bir bakar ki hiç doğru düzgün bir şey yok veya kendi ırkı ona şey olmuştur. Oradaki hayatta kalan kendi hı hı. ırkı ona düşman olmuştur falan filan gibi bir takım evet. böyle triklerde yapabilirler. Ama gene benim tahminim nekromongerların furyada olacağıdır. Hı hı. Valla dediğim gibi ben her e, filmi ayrı ayrı sevdim yani şu şundan iyiydi bu bundan iyiydi şu şundan daha işte öyle olsaydı böyle olsa, olsaydı demiyorum belki de benim hani Riddick fan olmamdan kaynaklı bir şey de olabilir belki yanlı da bakıyorumdur Çünkü hepimiz yanlı bakıyoruz zaten yani, ya. yani çok yanlı bakıyorumdur o zaman Aledir, öyle söyleyeyim güzel duymasın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> duysun ya da Carl Urban nerede ya bu kadar konuştuk hiç adamdan almadık bahsetmeyeyim nasıl silik oynadıysa bakoyu oynayan Carl Urban yok mu? şeyde falan. Yüzgülerin Efendisi'nde falan da Ömer'i falan oynar. Ya, yo, iyi oyuncu orada da gayet iyi oyuncu ama yani oyuncağı, dizel silik. varken yanında. Ama zaten karaktersizlik olduğu için bir önemi yok ki. Yani, filmin sonunda film. ortaya çıkmadı. Adam gitmiş falan dediler yani. Oynatamadılar. Büyük anlaşmadılar adamla. Şeydeki söyle adını neydi korku filmi? Dün Köpeği mu? canlandırdıkları kötü korku filmi. Ha ha ha tamam şey Lazarus. Lazarus efekte kaybolan köpek gibi adam filmin sonunda kaybol. Evet evet lan. Köpeğin daha çok rolü vardı bu arada. Evet, <gülüyor> film boyunca vardı köpek ya. Sen Neredeyse tabii şey kız kız kendine ecek yani kıza enjekte edilene kadar köpek vardı. Tabii. <gülüyor> <gülüyor Neyse o ayrı bir hikaye evet. tabii. Kaparlayacak olursak eğer bu üç filmi seyretmemiş olan varsa muhakkak yani ben tavsiye ederim seyretsin çünkü evet. e, en azından şöyle söyleyeyim Pitch Black e, bir cult klasik olarak anılıyor. Evet. Hmm. Bugün bile benim gibi her sene tören gibi bir kez seyreden iki kez seyreden muhakkak var. Bu franchise üzerine pek çok rast. Yani sadece üç tane film değil. Aynı zamanda bahsettiğimiz üzere oyunlar var, animasyonlar var. Evet. Bunları da tavsiye ederiz. Yani oyun oynayan biri değilseniz bile animasyonları seyretmenizi tavsiye ederiz. Evet. Kayıp bazı hikayeleri o animasyonlarda bulabilirsiniz çünkü. Film şey kitapları var bunun ama Türkçe çevrilmedi galiba. Ee, şeyi var. Onu biliyorum. Pitch Plane... Filminin ardından Frank Laura tarafından e, kitaba çevriliyor. Ama bizde bunun çevirisi var mı bir Sanmıyorum. fikrim yok. Evet. Ben hiç karşılaşmadım. Evet ben bir de söylemeden geçemeyeceğim. Ridik beğendik. Güzeldi. Bir içinden de pınar gibi akan Kate Sekov vardı. Bence o da güzel bir avantajdı. yani Galaktikadan Kara olarak tanıdığımız kızımız gerçekten... O filmdeki o testosteronun arasında hepimizin ihtiyacıydı. Çok keyifliydi bence. Hem yani çok bir şey yaptığı için değil ama bir meta olarak güzel <gülüyor> girdi, e, gelişti ve sonuca erdi. Onu da anmadan geçmeyelim. Bu üç filmi Gerisi Hikaye ekibi olarak biz tavsiye ediyoruz. Gördüğünüz gibi tavsiye edecek kadar da seviyoruz. Ve hatta iki program boyunca konuşabiliyoruz. Bu haftada 3 filmlik Ridik Chronicles serisini sizlerle paylaştık. Sizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.